Bismillahirrahmanirrahim Allah'a hamdeder, ondan yardım ve mağfiret dileriz Nefeslerimizin şerrinden ona sığınırız Allah kime hidayet ederse <gülüyor> onu saptıracak yoktur Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur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 Rabbim razı olacağı amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Şu mübarek günde Allah Azze ve Celle bir an olsun bizleri kendi nefsimize bırakmasın. Allah subhanahu ve teala nefsi nefsi denilecek o günde bizleri rahmetiyle yargılasın. Hay ve kayyum olan Rabbim tüm işlerimizi ıslah etsin. Ve bizleri göz açıp kapayıncaya kadar nefsimize bırakmasın. Evet kardeşlerim sizlerle Selefi Salihinin akidesi üzerine 11 ders yaptık. Zannedersem bu 12. ders. Geçen hafta bir anladığımız meselelerinin tekfir boyutunu ele almıştık. Bu hafta da inşallah ehl-i sünnet vel cemaatin esaslarından biri olan tehdit içeren naslara iman etme kıssasını ele alacağız. Yani vaat ve vahid Allah bizlere anlatma hepimize de güzel bir anlayış ve güzel bir amel güzel bir son nasip etsin kardeşlerim vaat ve vahid Önce bu kelimelere bakacak olursak vaat iyilik ve sevabı haber vermek için kullanılır. Yani bu hayır ve sevap Allah'ın fazlından, lütfundan, rahmetinden, kereminden kaynaklanan bir hayır ve sevap. Allahü Teala'nın kendisine itaat edenlere sevap, mükafat ve ebedi nimetler vaat ettiğini ifade eden naslar vardır ki Bunlara vaatler denir ve muhakkak bu da gerçekleşecektir. Ve Allah Azze ve Celle'nin vaadini yerine getirmemesi mümkün değil, düşünülmesi bile mümkün olmayan şeydir. Vaid ise şerri ve cezayı haber vermek için kullanılan bir ifadedir kardeşlerim. İşte ehli sünnet ve cemaatın esaslarından birisi de vaat ve vaid içeren naslara iman etmektir ehl-i sünnet bu naslara kesin olarak iman eder yüce Allah'tan geldiği gibi kabul eder teville yeltenerek karşı çıkmaz ve açık ibarelere göre hükmeder kardeşlerim Allah azze ve celle kitabında Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz Bundan dilediğini bağışlar. Allah'a ortak koşan gerçekten büyük günah işlemiştir diyor. Kardeşlerim, ehli sünnet kim olursa olsun kulların akıbetlerinin müphem olduğuna, ne ile sonuçlanacağını kimsenin bilmeyeceğine inanırlar ve mümin hiç hesap edemeyeceği yerden Yavaş yavaş gelebilecek Allah'ın azabından ya da günahından dolayı vereceği azaptan emin olmaz. Geçen haftaki sohbeti hatırlayacak olursanız, Aleykümselam ve Alhamdülillah Orada sizlere sohbetin ana konusu diye ve sakın bunu unutmayın. Ömrünüz boyunca hafızanızın bir kenarında kalsın dediğim bir rivayet vardı. Ebu Davud'da hatırlıyor musunuz? Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekat. Geçmişten iki arkadaş var. Birisi sürekli hayır işleriyle uğraşıyor, iyiliği emrediyor, kötülükten nehy ediyor. Arkadaşıysa sürekli bir münkerde, bir fıssta. Ve öbürü öbürünü sürekli uyarıyor. Bir gün yine uyarırken onu günahta yakalıyor. Allah seni affetmeyecek ve cennetine de koymayacak gibi bir ifade kullanıyor. İşte ehli sünnet kesinlikle bu ifadeyi ne yapmaz? Kullanmaz kardeşlerim. Çünkü bir insanın, bir kulun akıbetinin ne ile sonuçlanacağını kimse bilemez. Ve mümin hiç hesap edemeyeceği yerden yavaş yavaş gelebilecek Allah'ın azabından ya da günahından dolayı vereceği azaptan emin olmaz <gülüyor> yok be yan tarafı Tehhid Tevhid ve doğru bir yol üzere olduğu müddetçe Allah'ın rahmetinden de asla Ümit kesmez ehli sünnete göre kurtuluşun yolu güven duyma ile Ümitsizlik ve korku ile ümit arasında orta bir yoldur. Geçen hafta harici, Tekfirci dediğimiz insanların hallerini, sözlerini işledik. Onlar korkuyla saptılar ve e, mürciye de onların karşılığı ümitlen saptılar. Ali kıyı selam Sen böyle bir kitap mı yazdın? Bismillah. Ehli sünnet böyle cemaat yani bizler hiçbir kulun ne ile sonuçlanacağını söyleme hakkına sahip değiliz. Aleykümselam ve rahmetullah bereket. Hoş geldiniz. Ve fıtri hasetlerden korku duygusuyla helak olan Harici tayfesi, mürciye duygusuyla helak olan e, ümit Ümitte aşırı giderek helak olan da mürciye topluluğu dedik. Ehli sünnetse kurtuluşun yolunun güven duymayla ümitsizlik yani korku ile ümit arasında orta bir yolda olduğuna inanır kardeşlerim. Bakın Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyuruyor. Bir adam insanlara göründüğü kadarıyla cennetliklerin amelini işler. Halbuki o cehennemliktir. Bir adam da vardır İnsanlara göründüğü kadarıyla cehennemliklerin amelini işler. Halbuki o cennetliktir diyor. Bukhari ve Müslüm'de gelen rivayette. Yine Bukhari ve Müslüm'de gelen bir ifadede kardeşlerim. Sizden biriniz cennettiklerin yaptığını yapar. Hatta kendisine cennetle kendisi arasında bir arşından başka bir mesafe kalmaz. Fakat kader onun önüne geçer cehennemliklerin yaptığını yapar ve cehenneme girer ve yine muhakkak ki sizden biriniz cehennemliklerin yaptığını yapar hatta cehennem ile kendisi arasında bir arşından fazla mesafe kalmaz fakat kader onun önüne geçer cennetliklerin yaptığını yapar ve cennete gider buyuruyor aleyküm selam ve rahmetun kardeşim. fakat onlar görünürde müslüman olarak ölen Müminlerin ve muttakilerin genel olarak inşallah cennetlik olduklarını şahitlik ederler. Çünkü Allah azze ve celle iman eden, salih amel işleyenleri müjdele onlar için altlarından ırmaklar akan cennet vardır diyor. Ve yine hadis-i şerifte kim Allah'tan başka ilah olmadığını bilerek ölürse yani son nefesi la ilahe illallah olursa o cennete gider diyor. Evet kardeşlerim. Ehli sünnet vel cemaat cehennem ehli olan kafirlerin münafıkların, müşriklerin veya İslam'dan başka bir dini benimseyenlerin bu haller üzerine ölürse ebedi cehennemlik olacaklarına da şahitlik ederler. Şirk üzerine ölen kimsenin kesin olarak cehenneme gideceğine iman eder. Veyahut büyük küfür haliyle görülen kimseye kafir hükmü verilir ve kâfirlere yapılan muamele ona da yapılır. Çünkü Allah azze ve celle kim İslam'dan başka bir din ararsa bilki o din ondan kabul edilmeyecek ve o ahirette kaybedenlerden olacak diyor. Yine inkar edip Ayetlerimizi yalanlayanlara gelince onlar cehennemliktir orada ebedi kalacaklar diyor. Ve yine münafıklarla alakalı ayete baktığımızda şüphesiz yok ki şüphesiz ki diyor, münafıklar cehennemin en alt tabakasındandır diyor. Şimdi vakalara baktığımızda düşünün Ali Sallati Vesselam münafıkların başının cenaze namazını kılmak için kalktığında Allah azze ve celle onlardan hiçbirinin cenaze namazını ne yapma kılma kabrinin başında durma onlara da dua ne yapma etme diyor evet bu da bizlerin takınacağı üsluplardan bir tanesi demek ki yaşamış olduğumuz ortamda ona buna illa münafıktı mümindi fasıktı müşrikti kafirdi deme gerekmiyor ama demek ki müslümanın çok dikkat ederek etrafındaki insanlara çok çok dikkat ederek onların sıfatlarını gözlemlemesi ve bilmesi gerekiyor. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası ölüm döşeğindeyken kendisinin yanına gelerek bir kelime söyle de sana bununla yardım edebileceğimi umuyorum dediğinde Ebu Talip La ilahe illallah sözünü söylememiş ve akabinde Allah Azze ve Celle müşrik olarak öldükleri belli olduktan sonra ne bir peygambere ne de müminlere onlar için tövbe istiğfar etmek yakışı kalmaz ayetini indirmiştir. İşte bu da Müslümanın takınması gereken vasıflardan bir tanesidir kardeşlerim. Allah subhanahu ve teala sonumuzu hayreylesin. Ehli sünnet bu meselede yine kardeşlerim cennetten müjdelenen sahabenin özellikle 10 sahabenin Ali sallallahu aleyhi ve selamın onlar hakkında haber verdiği gibi cennetlik olduğuna da şahitlik eder. Çünkü Ali sallallahu aleyhi ve selamın onların cennetlik olduğunu haber vermiş. Ebu Bekir cennettedir. Ömer cennettedir. Osman cennettedir. Ali cennettedir. Talha cennettedir. Zubeyir cennettedir. Abdurrahman cennettedir. Saad bin Ebu Vakkas cennettedir. Said bin Zeyd cennettedir. Ebu Ubey de cennettedir buyurmuştur. Biz de işittik ve itaat ettik. Ayrıca hadis-i şeriflere baktığımızda Ukkaşe seni geçti rivayetini hatırlayacak olursanız Ukkaşe bin Mihsan Abdullah bin Selam Yasir ailesi Bilal bin Reba Cafer bin Ebu Talib Amr bin Sabit, Zeyd bin Harise, Abdullah bin Revaha, ve Vesselam'ın kızı Fatıma, Hatice, Ayşe, Safiye, Hafsa ve bütün eşleri gibi sahabelerin ve diğer pek çok sahabenin cennetlik olduğu ifadeleri bizlere ne yapmış? Gelmiştir. Allah hepsinden razı olsun. Biz de bunlara işittik, itaat ettik der ve bu şekilde iman ederiz cehennemlik olduklarına dair haklarında nas gelenlerin ise cehennemlik olduğuna şahitlik ederiz. Düşünün Ebu Leheb ve karısı Ümmü Cemil Erva binti Harp ve cehennemlikleri sabit olmuş diğer kimseler gelmiştir ki biz de bunlara ne yapamayız bu sıfattan başkasını söyleyemeyiz. Ama öyle insanlar çıkmıştır ki mesela e, Muhittin İbnül Arabi gibi zevatlar kitaplarında onların mümin olarak öldüklerini dahi yazabilmişlerdir ehli sünnet Allah ve Resul'un kesin hüküm verdikleri hariç hiç hariç kim olursa olsun ehli kıbleden hiç kimsenin kesin cennetlik veya kesin cehennemlik olduğunu iddia etmezler fakat onların durumlarını Allah'a havale ederler iyiler için ümit beslerler Kötülerin akıbetlerinden korkarlar. Hatta hatırlayacaksınız belki okudunuz. Müslüm'ün kitab-ı kadere bakacak olursanız sahabelerden bir tanesinin küçük çocuğu vefat ediyor. Ayşe annemiz işte cennet kuşlarından bir kuş cennete uçtu diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öyle deme ya Ayşe diyor. Allah Allah Cenneti yarattı, cennet için ehil yarattı. Cehennemi yarattı, cehennem için ehil yarattı diyerek ölen bir müminin çocuğu hakkında dahi şuraya gidiyor, buraya gidiyor deme hakkını ne yapıyor? Önünü kapatıyor bakın. Bir çocuk için bile bu böyle. Yine aynı babda İbn-i Abbas'tan gelen rivayeti hatırlayacak olursanız müşriklerin ölen çocuklarından soruluyor yani hiç amel işlememiş bu insanlar aleyhissalatü vesselam onlar yaşasalardı ne üzerine yaşayacaklardı ve ne üzerine öleceklerdi ancak Rabbim bilir diyor evet kardeşlerim demek ki bizim de itikadımız neymiş Allah ve Resul'ünün kesin hüküm verdikleri hariç kim olursa olsun ehli kıbleden hiç kimsenin kesin cennetlik veya cehennemlik olduğunu iddia edemeyiz. Durumlarını Allah'a havale ederiz. İyiler için ümit besler, kötülerin ise akıbetinden korkarız. Allah bizlere hayır versin her türlü kötü akıbetten kötü kaderden bizleri korusun kardeşler. Ehli sünnet vel cemaat Allah'ın lütfuyla koruyup rahmetiyle cennetine nail ettikleri hariç ameli güzel bile olsa hiç kimseye cennetin vacip olmadığına inanırlar kardeşlerim. Sözümü tekrarlıyorum. Allah'ın lütfuyla koruyup rahmetiyle cennete nail ettikleri hariç ameli güzel bile olsa hiç kimseye cennetin vacip olmadığına inanırlar. Yani inanırız. Allah Azze ve Celle eğer üstünüzde Allah'ın nutuf ve merhameti olmasaydı içinizden hiç kimse asla temize çıkamazdı. Fakat Allah dilediğini arındırır, Allah işitir ve bilir buyurmuştur. Ve aleyhissalatü vesselam hiç kimse ameliyle cennete giremeyecek demiştir. Ey Allah'ın Resulü sende mi? evet ben de Rabbim beni rahmetiyle korumadıkça ben de buymuştur Rabbim bize hayır versin kardeşlerim bunlar hakikaten çok çok önemli ve azmedilmesi gereken meselelerden ve önemli kaidelerdendir yine Müslüm'de gelen bir ifadede kardeşlerim birisi ya Rabbi benim ömrümü uzun et Kendisine 300 sene ömür veriliyor Ya Rabbi Benim bütün ömrümü Namazda hayırda kullan Ve adam ömrü boyunca Alnı secdeden kalkmıyor Ve okul, Ya Rabbi Benim ruhumu alnım secdedeyken Al Ve adam o halde Rabbine kavuşur Allah Azze ve Celle kendisine Rahmetimle cennete girder. Okul Ya Rabbi amelim tartılsa da ameli tartılır. Bir gözünün şükrünün edasına yetmez. Okul Ya Rabbi rahmetinle der. Allah azze ve celle rahmetimle cennete girdir. Evet kardeşlerim. Ehli sünnet vel cemaatın akidesi hiç kimse ameliyle cennete ne yapamaz giremez ancak Allah'ın lütfuyla koruyup rahmetiyle cennete dahil ettikleri hariç Allah cennete giren cemali görenlerden eylesin bizler Ehli sünnet vel cemaat küfrü gerektiren şeylerin dışında günahkar olup da tehdide muhatap olan herkesin azap görmelerinin bir zorunluluk olmadığına inanır yani zulüm 3'tür hadisini hatırlayacak olursanız 1- Allah affetmez yani şirk boyutu 2- Allah karışmaz yani kul hakkı boyutu 3- O da nedir? Allah'ın meşiyetine kalmış Dilerse azap eder Dilerse affeder Ehl-i Sünnet'e göre Onları Allah işledikleri itaatlerden Veya tevbelerinden Ya da başlarına gelen hastalık Ve musibetlerin günahlarına Kefaret Olmasından dolayı affedebilir Aleykümselam ve Rahmetullahi ve barakatuhu. hoş geldiniz. Allah Resulü ve silam bir sözünde Kıyamete kadar diyor Müminin başından Bela eksik olmayacak gerek nefsinde gerek eşinde gerek malında gerek çocuğunda bela ve musibet hiçbir zaman ne yapmayacak eksik olmayacak yine hadis şerife bakıyoruz kardeşlerim müminin diyor her işinde bir hayır vardır bir baş ağrısı, ayağına bir diken dahi batsa bu onun günahlarına nedir kefarettir diyor. hatta yine iman bablarında şöyle bir rivayet gelir biliyor musunuzdur şu iş yüzünden iki kişi cennete girdi bakın bir amel işleniyor adamın birisi kuyunun kenarına görmeyen birisi veyahut karanlıkta birisi dalgınlıkla gelip de içine düşmesin diye kuyunun kenarına dikenli dallar koyuyor yani engel koyuyor birisi geliyor birisi diyor şuna ayağa bacağı batar da zedelenir diyor alıp kenarıya koyuyor işte her ikisi de bu ameliyle Allah onları bağışlıyor ve cennete koyuyor yine Bukhari'de Müslüm'de hatırlayacaksınız fahişe bir kadın yani etini satan bir kadın kuyunun etrafında dili dışarıya sarkmış bir köpek Anlıyor ki susamış. Kuyunun etrafına bakıyor. Onu sulayacak bir şey bulamıyor. Kuyunun içine iniyor. Köpeğiyle o köpeğe su çıkarıyor. Allah Azze ve Celle her yaş ciğeri sulayana rahmet eder diyor. Ve benim rahmetim gadabımı geçmiştir diyerek kadını mağfiret ediyor. Demek ki ehli sünnet küfrü gerektiren şeylerin dışında, yani İslam'dan çıkaran küfür dışında günah işleyip de tehlike muhatap olan herkesin azap görmelerinin bir zorunluluk olmadığına inanırlar. Bilmiyorum bu cümleyi anlatabildim. Mi? Allah onların istedikleri bir şeyden veyahut bir tövbelerinden ya da başlarına gelen bir hastalıktan musibetten onların günahlarına kefaret sayabilir. Bu Allah'ın meşiyetindedir. Dilerse azap eder, dilerse affeder. Yine intiharın cezasına baktığımızda o diyor cehennemde intihar ettiği şeyle azap edilir durulur diyor. Ama bakıyorsunuz Müslüm'ün iman babına İki sahabe Medine'ye hicret ediyor. Orada havasına alışamıyor, hastalanıyorlar. Bir tanesi bileklerini keserek intihar ediyor. Ali sallāhu alayhi cenaze namazını kılmıyor ama oradakilere siz kılın diyor. Daha sonra hicret ettiği arkadaşı onun rüyasında cennette çok güzel bir yerde görüyor. Bakır eli sarılı. Rabbin sana Neyle muamele etti? gördüğün gibi hicret etmem hasebiyle beni cennetine koydu bağışladı peki elin neden sarılı ben seni sağlam yarattım sen bozdun dedi diyor evet Rabbim hepimize hayır versin hakkı hak bilip yaşamayı batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin bunlar çok önemli kaydelerdir kardeşlerim İslam'dan çıkaran bir küfür olmadığı müddetçe günahkar olan bir bir şahsı illa tehdit etme ona kötü konuşma hakkına sahip değiliz Ehli sünnet her yaratılanın bir eceli olduğuna ve Allah izin vermedikçe hiç kimsenin ölmeyeceğine inanır ya aleykümselam mı abi? yok biraz koyalım mı buraya? Tabii şeyin üzerine koy alsınlar tamam. sağ olun. Herkesin belli bir ölümü, ölümü ve belli bir vakti olduğuna inanır. Ölsün veya öldürülsün. Vakti saati gelen ne bir saat geciktirilir ne de bir saat öne alınır. Belirlenen süre bittiği zaman o da ne yapar? Ölür. Aleyküm selamlar. <gülüyor> Aleyküm selamlar. Bugün halk arasında Hızır'ın ölmediğini İlyas'dan Elyas'tan Haç'ta her sene buluştuğunu söylerler değil mi? Veud Hızır uğradı da. İşte ilim elde ettik gibi. Veud halk arasında çok değişik böyle neler vardır, inançlar vardır. İşte ehli sünnet vel cemaat her yaratılanın bir eceli olduğuna ve Allah izin vermedikçe hiç kimsenin ölmeyeceğine ve herkesin ölümü belli bir vakti bağlandığına ölsün veya öldürülsün vakti saati gelen ne bir saat geciktirileceğine ne de bir saat öne alınacağına inanır. Ve Hızır ölmüştür. Allah Azze ve Celle Resuluna ölüm meleğini gönderdiğinde Cibril kendisine sormuş kapıda ziyaretçi var dilersen girecek dilersen dönecek sana bırakılmış dendiğinde aleyhissalatü vesselam Cibril'e peki ondan sonra ne var yine ölüm var ben Refik-i isterim demiştir ve Rabb'ına kavuşmayı istemiştir evet kardeşlerim hiç kimse kimsenin ölümsüz olduğuna veyahut yaşadığına veyahut da işte şunun ruhu şuraya geldi, şu şu asırda şöyle yaşıyor gibi iddia etmesinin hiçbir anlamı yok. Herkesin takdir edilmiş bir eceli vardır ve o ecel geldiğinde o da Rabb'una kavuşup hesabını yapacak verecektir. Rabbim hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Allah azze ve celle kitabında biz seni öldürüp de başkalarını mı yaratacağız diyor. Evet, Hızır ölmüştür. Birlerinin iddia ettiği gibi sağdır veyahut insanlara ilmi, ledün ilmi getiren birisi değildir. Allah izin vermedikçe hiçbir kişi ölmez. Bu belli bir vakte bağlanmış, takdir edilmiştir. Evet kardeşlerim Allah Azze ve Celle mümin ve müttakilere cenneti vaat etmiştir. Evet. Cennet nedir bilir misiniz? Kur'an'da ve sünnette cennetle alakalı o kadar geniş e, bizlere gelen nakiller vardır ki kardeşler. Bunları okuyan bunları öğrenen insanların hep cennete girmek için amel işlemekte adeta yarışmaları beklenir değil mi? Bazen halk arasında yarışmalar olur. Şimdi bir televizyon belası var. Herkes dinini, ahlakını, konuşmasını, yürüyüşünü, şakasını dahi artık giyinişini çocuk yetiştirmesinden ta sıhhatine kadar Kilo almadan vermeye kadar Sporuna kadar biliyorsunuz Televizyon hocadan öğreniyor Televizyonda bir yarışma olsa Herkes koşuyor Veyahut bir yerde bir çekiliş Herkes koşuyor Bir laptop hediye edilecek Bir araba hediye edilecek Bir şey hediye edilecek dendiğinde Adeta insanlar Heyecandan uçuyor değil mi? Ben alıyorum diye Peki Allah Azze ve Celle'nin Müminle <gülüyor> mutlakilere cenneti vaat etmesi cennetin içindeki türlü türlü nimetleri bize anlatması yetmiyor mu kardeşlerim Allah cennet için koşan onun için heyecanlanan salih kullardan eylesin bizleri Allah sevdiği amelleri bizlere sevdirsin sevdiği insanların sevgisini de kalbimize koysun Yani sadece sözde tevhid ehli cennete girecek bununla kalınmaması gerekir. Tevhid ehlinin günahkar ve isyanlarına yönelik azap, kafir ve münafıklara yönelik cehennemde ebedi azap tehdidinin gerçek bir vaat ve hak olduğuna inanır ehli Sünnet. İman edip salih amel işleyenlere Altlarından ırmaklar akan cennet var. Ve orada ebedi kalacaklar. Ve bu Allah'ın gerçek vaadi kardeşlerim. Fakat her kim Allahu Teala'ya isyan eder, günah işler işte onun durumunda da bazı noktalar var. Allahu Teala günahkar müminleri, müminleri lütfuyla, keremiyle şefaatçilerin şefaatiyle bağışlayacağını onlardan hiçbirini cehennemde sürekli bırakmayacağını şirk koşanların dışındakini oradan çıkaracağını vaat etmiştir şüphesiz ki Allah kendisine ortak koşanı bağışlamaz bunun dışında ise dilediğini dilediği kimseye ne yapar bağışlar evet Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Demek ki Ehl-i Sünnet ve'l Cemaat'ın itikadı neymiş? Bu noktadaymış. Evet kardeşler. Akideyi tekrarlayacak, tekrarlayacak olursak Harun bir sandalye ver oğlum. Demek ki Ehl-i Sünnet ve'l Cemaat'ın iman esaslarını güzel anlamamız gerekiyor şu ana kadar işlemiş olduğumuz dersleri hatırlayacak olursanız Allah'a iman onun insanlara gönderdiği meleklere iman onun getirdiği emanet kitaplara iman ve getirdiği insanların içinde emin olan peygamberlere iman hayrıyla şerriyle kadere iman ahirete iman ve geçen haftada tekfirle alakalı meselelere girdik Bunda da önemli kaydeleri zikretmeye çalıştık. Demek ki hiç kimsenin cennetlik veya cehennemlik olduğunu söyleme hakkı hiç kimseye neymiş sahip değil. Allah cennete gidecek amel işlemeyi nasip etsin. Her türlü günahtan fucurdan bizleri uzak kılsın. Evet bugünkü sohbetimiz inşallah bu kadar. Haftaya aynı saatte devam ederiz. Hepinize hayırlı günler. Allah Azze ve Celle hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Sübhaneke, Allahümme ve behamdike, eşeden la ilahe illa ente, estağfurika ve yetubile, velhamdülillahi rabbil alemin. Selamun Aleyküm ve Rahmatullahi ve